rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Abdullah bin Selam radiyallahu anh Medine civarına yerleşmiş bulunan üç Yahudi kabilesinden Beni Kaynuka'ya mensup olan Ebu Yusuf Abdullah bin Selam bin El-Haris'in asıl adı Husayn iken Müslüman olunca bu isim Allah Resulü tarafından Abdullah'a çevrilmiştir. Babası gibi Abdullah bin Selam da Yahudilerin büyük alimlerindendi. Hicret yolculuğunun sonunda Allah Resulü Küba'ya varınca Abdullah bin Selam onun yanına gelmiş ve kendisine yönelttiği bazı soruların doğru cevaplarını aldıktan sonra, bunların ancak bir peygamber tarafından bilinebileceğini söyleyerek Müslüman olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'a dönerek, ''Sen Medine alimi İbni Selam değil misin?'' diye sordu. Abdullah bin Selam da ''Evet'' cevabını verince, Allah Resulü sözlerine devam ederek, Ey Abdullah! Allah için söyle. Tevrat'ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi? diye sordu. Abdullah bin Selam, Allah Resulü'nün bu sorusuna, Evet, öğrendim ya Resulallah. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını söyler misin? diye cevap verince, Allah Resulü İhlas Suresini okudu. Abdullah bin Selam, de ki, o Allah birdir. Hiçbir şey O'nun dengi değildir. Mealindeki ayeti kerimeleri duyunca şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve Rasulü'dür diyerek Müslüman olmuştu. Abdullah bin Selam Müslüman olmuştu. Müslüman olmasına ama havminin kendisine iftiralar atmasından çekiniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, Yahudiler kadar yalancı, inatçı, zalim kimseler yoktur. Hiçbir iftiradan çekinmezler. Şimdi benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse, olmadık iftira ederler. Bunu açıklamadan önce onlara beni sorunuz, dedi. Allah Resulü bir grup Yahudi'yi çağırarak, Aranızdaki Hüseyin bin Selam nasıl bir kimsedir diye sordu. O sırada Abdullah bin Selam perdenin arkasında saklanıyordu. Yahudiler, çok büyük bir alimimizdir. Onun gibi hayırlı biri az bulunur. O doğru sözlü birisidir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, eğer o Müslüman olduysa siz ne dersiniz diye sorması üzerine, Allah onu böyle bir şeyden korusun diye karşılık verdiler. Allah Resulü ile Yahudiler arasında geçen bu konuşmalar ceryan ederken, Abdullah bin Selam saklandığı yerden çıkarak, Ey Yahudi topluluğu! Allah'tan korkunuz! Size geleni kabul ediniz. Allah'a yemin ederim ki siz Resulullah'ın hak peygamber olduğunu biliyorsunuz. Çünkü alametleri Tevrat'ta açık olarak yazılıdır. Başka kavimden geldiği için inadınızdan iman etmiyorsunuz. ''Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve Rasulüdür.'' dedi. Olan biten karşısında yaşadıkları şaşkınlığı üzerlerinden atan Yahudiler Abdullah bin Selam'a iftiralar atmaya çalışsalar da Allah Rasulü onlara ''Birinci şehadetiniz bize kafidir.'' dedi. Abdullah bin Selam, hidayet kapısından giriş yapmıştı artık. Evine dönerek ailesini ve akrabalarını İslamiyet'e davet etti. Abdullah, halası dahil bütün ev halkının Müslümanlığı kabul etmelerine vesile oldu. Uhud Savaşı ve Medine civarında bulunan Yahudi kabirlerinden Beni Nadir'in muhasarasına katılmış, Beni Kurayza'dan esir alınan kadın ve çocukların muhafaza edilmesi görevini de Abdullah bin Selam radiyallahu anh üstlenmişti. Tevrat ve Talmud'u babasından okumuş olan Abdullah bin Selam, Medine'deki Yahudilerin meşhur alimlerindendi. Onun, Şuara suresinin 197. ayetinde işaret edilen İsrail oğulları alimlerinden olduğu, Ra'd suresinde konu edilen kitap bilgisine sahip kişiyle de kendisinin kast edildiği kanaati oluşmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelemiş olduğu Abdullah, ashab tarafından bir alim olarak büyük saygı görüyordu. Nitekim Muaz bin Seksekiyye, kendisinden sonra faydalanabileceği dört kişinin adını verirken, aralarında Abdullah bin Selam'ı da saymıştı. Abdullah bin Selam, Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde, Kudüs'ün fethine ve Cabiye'deki toplantıya katılmış ve 642 yılında Sasanilerle yapılan Nihabenç Savaşı'nda da bulunmuştu. Üçüncü halife Hz. Osman radıyallahu anh'ın evini kuşatan asilere engel olmaya çalışmışsa da yaşanan fitne olaylarının önüne geçmeye muvaffak olamamıştı. İlk iki halife hakkındaki övücü sözleri kaynaklarda yer alan ve Hz. Ali radıyallahu anh'a biat etmemekle beraber ona Irak'a gitmemek ve Ayşe annemizle mücadeleye girişmemek konusunda telkinde bulunan Abdullah bin Selam radiyallahu anh, Muaviye'nin halifeliği sırasında Medine'de vefat etmiştir. Abdullah bin Selam'a nispet edilen bazı risaleler günümüze kadar ulaşmıştır. Allah Resulüne sorduğu sorulara verilen cevapları ihtiva eden ve birçok yazması bulunan El-Mesail adlı eseri 1867 yılında Kahire'de basılmıştır. Allah Resulü'nün kavli ve fiili bazı sünnetlerini içine alan başka bir risalesi ise yazma halindedir. Başta oğulları Muhammed ile Yusuf olmak üzere Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Ata bin Yesar, Basra Kadısı Zürare bin Evfa, ve diğer bazı kişiler, Allah onlardan razı olsun, kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Buhari ve diğer muhaddisler ondan hadis nakletmekte tereddüt göstermemişlerdir. Ayrıca peygamberler tarihi, kainatın ve insanın yaratılışı, fiten, melahim ve kıyamet alametlerine dair kendisinin nispet edilen bazı bilgiler İslam alimleri tarafından nakledilmiştir.